Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagüle. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitap'tan herkese merhaba. Günaydın Bir Dolap Kitap'a hoş geldiniz. Ee, elimde öyle bir kitap var ki birkaç gündür beni benden aldı. Evet ee, seni gözledim evet, sürekli yani elinden bırak, düşürmedim. Bırakamadım bir anda okuyup bitirdim. Ya yani Keşke çok uzun sürseydi de daha uzun süre tadına varabilseydim kitabın. Ee, i̇smi Satılan Gülüş James Kruse yazmış. Ee, Gülüş'e kitaplığı tarafından Türkçe'ye çevrildi yakın zamanda. Ee, Türkçesi de Suzan Geri Dönmez'e ait. Ee, 12 yaş üzeri ee, diyebiliriz bu kitap için Ama bana kalırsa yetişkinler de e, Okumalı Çok e, keyif alacaklarına eminim Çok e, güzel bir roman e, Satılan Gülüş Tim adlı bir oğlanın Gülüşünü kurtarmak için çıktığı 4 yıllık yolculuğu anlatıyor Gülüşünü kurtarmak için evet. Tim yoksul bir çocuk Bir şehrin Kenar mahallelerinden birinde Babasıyla birlikte yaşıyor Annesini kaybetmiş Ve babası onun daha iyi bir çocukluk geçirebilsin diye Bakılabilsin diye Başka bir kadınla evleniyor O arada babası çalışıyor Uzun süre evde olmuyor ee, ama bu kadın ve onun e, oğlu Tim'e hayatı zindan ediyorlar. Yani çok kötü davranıyorlar. Ve Tim hiç mutlu değil. Yine de öyle bir gülüşü var ki Tim'in. E, herkesi böyle bir anda cezbediyor. E, başkalarına da neşe veriyor. Çok etkileyici bir gülüşü var. E, yani babasıyla babası hafta sonları eve döndüğünde onunla geçirdiği pazar günleri çok kıymet. İşte at yarışına gidiyorlar babasıyla. Babası da 3-5 hani kuruş parasıyla bahis oynayıp. Belki bir gün para kazanırım umuduyla parasını oraya yatırıyor. Ve beklenmedik bir biçimde babası bir gün bir kaza sonucu ölüyor. Ve Tim o anne üvey anne ve onun oğluyla birlikte kalıyor. Tim kaç yaşındaydı ben onu kaçırdım galiba sen söyledin. 10 yaşlarında hikaye ilk başladığında 9-10 yaşlarında. Daha küçükten başlayarak böyle genel Hı -hı. olarak bir Tim'in yaşantısına göz atıyoruz hikayenin başında. Neyse tim çok mutsuz iyice mutsuz oluyor artık tabii yani hayattaki tek onu mutlu yani, eden kişi de hayattan ayrılınca yine de gülüşü var babasını anımsamak için işte babasının babasıyla sık sık gittiği hipodroma gidiyor ve bir gün bir adamın para düşürdüğünü görüyor Tim o parayı alıyor ya doğrusu bir para görüyor yerde o parayı alıyor ve bir yabancı adamla, Tesadüfen aralarında bir konuşma geçiyor. Adam e, bahis oynamasını söylüyor ona. E, ve işte hangi ata oynaması gerektiğini de söylüyor. E, ve kazanacağını da garanti ediyor. Tim deniyor gerçekten kazanıyor. Yani onun için büyük bir para kazanıyor. Bir, bir tür hızır yani bu. <gülüyor> Öyle demeyelim çünkü <gülüyor> Peki, tamam. sonra çok başka yerlere gidiyor hikaye. Ama tabii bu çok saf küçük bir çocuk. Hırsızlar, dolandırıcılar bir biçimde parasını elinden alıyorlar. Yine parasız kalıyor. Hmm. Ve bu yabancı adamla birkaç kere daha karşılaşıyor. Sonunda bu adam Tim'e bir anlaşma teklif ediyor. Sen bana, Ben sana bütün hayatım boyunca... E, Girdiğim bütün bahisleri kazanma şansı vereceğim diyor yani birkaç kerede denediği için Tim olabilir diye düşünüyor böylece e, bahisleri kazanırım e, para kazanırım böylece zengin olurum ve işte hayal ettiği bir takım şeyler var onları gerçekleştirmeyi planlıyor kafasında yani çok çocukça şeyler düşünüyor ama e, karşılığında da adam Tim'den gülüşünü istiyor. Evet <gülüyor> öyle bir durdun sen. Yani durdum yani, bir kaşım havaya kalktı. Evet. <gülüyor> Ama Tim o an bunun hani o kadar da önemli bir şey olmadığını düşünüyor olsa gerek. Çünkü hani para kazanacak zengin olacak mutlu olma şansı var. Tamam diyor adamla karşılıklı bir sözleşme imzalıyorlar. Ee, ve bir daha adamı görmüyor Tim. Gülüşü de gidiyor ve bahis kazanmaya başlıyor. Gerçekten yani gidip kazanıyor. Gidip ne oynasa kazanıyor evet. yani. Ee, İlk başta etrafındaki insanlar işte ilk bahis kazandığında evdekiler onun parayı çaldığını düşünüyorlar. Mahalle birbirine giriyor falan. Sonra bir bakıyorlar ki tim çok şanslı, gerçekten kazanıyor. E, katlıyor paraları. İşte üvey annesi, e, zenginleşiyor paraları tabii o hep alıyor. Tim'in de tek hayali işte para biriktirip çünkü o kazandığı paraların hiçbirinde kullanamıyor. Al hmm. Alıyorlar elinden. E, Babasını bir mezar taşı yaptırmak gibi yine çok e, masumane bir evet. e, hayali var. Ama işler iyice çığırından çıkıyor. Tim artık e, yaşadığı hayattan mutlu olmamaya başlıyor. Zaten gülüşü de olmadığı için hani suratsız bir çocuğa dönüşüyor. Herkes onun böyle aslında burnu büyük birisine dönüştüğünü hmm. varsayıyor. E, neyse evden kaçıyor ve çok uzun bir yolculuğa çıkıyor. Tek amacı o adamı geri bulmak e, ve gül, gülüşünü geri almak. Ama sözleşmede hmm. de şöyle bir şey var. E, eğer Tim olur da bir bahis kazanamazsa Gülüşünü geri alacak ama hmm. işte o Bay Silbi anlaşma yaptığı adam ona e, sonsuz bahis kazanma hakkı tanımış. E, ya da e, Tim eğer olur da gülerse bu sefer Bay Silbi kazanacak. Tim e, bahis şansını kaybedecek yani şanslılığını kaybedecek gülüşünü de geri alamayacak. Yani hmm. her şartta e, Tim böyle bir kıskacı alınmış durumda. Yani evet bayağı fenaymış. Ve işte e, basil Silbi'yi aramak üzere yola çıkıyor. İşte bir gemiye girip işte o gemide kamarat olmaya karar veriyor. İşte çıraklıkla, e, aşçı yamaklığıyla başlarım. Buraya kadarı diyor. romanın giriş kısmı mı? Evet. İyiymiş. Yani giriş kısmı ve çok güzel bir e, hikaye anlatımı var. Böyle aralarda anlatıcı ara ara parantez işlerinden bize böyle ek bilgiler hmm. veriyor. Karakterleri tanıyoruz. İşte karakterler zaten... İnanılmaz gerçekler okurken hmm. e, karşında bütün e, kanlı canlı görüyorsun o insan, insanı. Mahalleyi, e, bütün ortama her şey yani çok canlı. E, ve sonunda Bay Silby ile karşılaşıyor ama hiç beklenmedik bir biçimde karşılaşıyor. Tim iyice bir girdabın içine kısılıyor. E, bu anlaşmadan kimseye söz etmemesi lazım. O zaman yine bütün haklarından... Hmm. Haklarını kaybetmek zorunda kalacak. Ve e, yani bir tür ruhunu şeytana satma öyküsü Bay Silbi ile akıl oyunları yaparak gülüşünü nasıl hmm. ondan geri ha, alabileceğine dair bu. bir mücadeleye girişiyor. Ve bu 4 yıl sürüyor. Yani Tim 14 yaşına geliyor. Artık 14 yaşından sonra 15'e gelirken e, kafasında yani sürekli yani Bay Silbi gibi düşünmek zorunda kalıyor. E, o, o acımasız... Hmm. Gülüşü de yok zaten duygularını bütün yani insanlığını neredeyse kaybetmiş gibi bir, bir duruma düşmüş ama yine de içten içe o iyi tarafı ona baskın geliyor ve e, direnme gücü diyeyim direnme gücü sağlıyor ona. Bu arada tabii o yolculuğu boyunca ya da işte dört yıllık macerası boyunca e, çok iyi insanlar yoluna çıkıyor bir biçimde e, Tim'i işte Bay Silvi nasıl şeytani birisi. Diğerleri de sanki koruyucu melek gibi hmm. gizli gizli Tim'in yolunu açıp olmadığı e, yerlerde ona e, destek sağlıyorlar. Yani aslında sağlıyorlar. arka planda karşı güçlerin çatışması evet, da evet. sürüyor yani. Yani iyi ve kötü baştan sona iyi ve kötünün mücadelesini anlatan bir kitap bu ama e, çok güçlü bir anlatımı var. Bu arada çevirisi çok güzel. Hmm. E, bir solukta okumamın nedenlerinden biri de bu. E, satılan Gülüş. Dediğim gibi 12 yaş üzeri ama bütün etkinlere de tavsiye edebileceğim bir roman. Peki yazarıyla ilgili bilgi var mı? Ee, var birazcık araştırdım. Ee, ben tanımıyordum James Cruz'u ama James Cruz çok ünlü bir Alman yazarmış meğerse. Ee, ve e, Türkçe'ye çevrilen ilk kitabı satılan Gülüş. Adı hem James hem yani adı İngilizceymiş gibi soyadı. Yani Alman, Alman yazar ama James Almancılığınız okunu bilmiyorum. Ben James de bilmiyorum. Cruise, ee, Alman e, uyruklu birisi e, aslında Almanya'nın en tanınmış ve en üretken e, yazarı olarak hmm. kabul ediliyormuş. E, çok ünlüymüş. E, savaş sonrasında asıl olarak 2. Yani Dünya Savaşı'ndan sonra yazmaya başlıyor. E, bu kitabın geçtiği tarihte o zaman tabii, tabii, yani do... 1900, falan mı? E, bakayım kaç yılında yazmış. 1962'de yayınlanmış bu hmm. kitap. Ee, yani belli bir tarih vermiyor ama o, o dönem olduğunu Hı -hı. anlıyorsun. Bir de zaten e, hani yoksulluk var. Bir yanda aşırı zenginlik var. Kapitalizmle ilgili bayağı e, alttan alta mesajlar veren bir kitap. Yani Hı -hı. kapitalizmin insanları nasıl böyle kıstırdığı ve acımasız oyunların parçası haline getirdiğine dair. Yani burada Hı -hı. Bay Silbi bir yandan kapitalizmi simgeleyen bir adam. Evet. James Cruz ile ilgili başka de söyleyebileceğim bir sürü şey var tabi. E, 1956'da ilk çocuk kitabını hmm. yazmış. Ondan önce savaşın hemen ardından önce öğretmenlik eğitimini tamamlıyor ama öğretmenlik hiç yapmıyor. Ya savaşmış yani. E, savaş sırasında okulda öğrenciyken savaşın son yılında sanırım orduya hmm. katılıyor ama. Yani savaş gören yazarlara birini daha ekleyebiliriz evet. çünkü onlar çok farklı evet. oluyorlar. Ya en azından o dönemde büyümüş gençliği Aha. o yıllarda geçmiş. Sonra Eric Kessner'in önerisiyle çocuk edebiyatına yönelmiş. Hmm. Ee, yoksa ilk kitabı Yetişkinler için yayınlanmış. Ee, radyo oyunları yazmış. Çocuklar için çeviriler hmm. yapmış. Resimli çocuk kitapları var. Yani kendi resimlediği. Ee, bu arada e, halk masallarına çok ilgi duymuş antolojiler hazırlamış. Hmm. E, ve... İşte kuramsal çalışmaları var, tiyatro oyunları var derken e, 1956'da işte ilk çocuk kitabı yayınlanıyor. Kendi çocukluğundan esinlenerek yazdığı bir kitap bu. Daha sonra 1960'da Büyük Büyük Babam ve Ben diye bir kitap daha yayınlıyor. İlk o kitabın bir önceki kitabın devamı niteliğinde ve onunla Alman Gençlik Edebiyat Ödülünü hmm. kazanıyor. E, ve o zaman ondan sonra ödülü aldıktan sonra ünleniyor ama satılan gülüşle 1962'de, ...yayımlanmış. E, çok büyük bir popülarite kazanıyor. Zaten e, bütün dünyada da en tanınmış kitabı sanırım... İzledim ...Satılan Hı -hı. Gülüş'müş. E, satılan Gülüş'ün daha sonra... ...1979 yılında... ...devamını da yazmış. Oo, ne kadar sonra yazmış? Evet. E, yine Tim e, başrolde kitapta. Hı -hı. Onu da merak ettim açıkçası. Nasıl hikaye nasıl devam ediyor acaba diye. E, neden çocuklar için... ...yazmış peki, kendi açıklamasıyla eğlenmek için hmm. demiş. E, kafiyeli cümleler kurmayı e, seviyormuş, öyküler, masallar anlatmayı seviyormuş... ...ve dille oynamayı seviyormuş, o yüzden çocukların da, çocuklara bunu sunabilmenin güzel bir yol olduğunu düşünmüş ama... Çocuklara e, ideal bir dünya olmadığın, dünyada şeytani şeylerin de yani kötülüğün de olduğunu da söylemesi gerektiğine inanmış hep. Eh, güzel, aynı fikir. Evet, yani. E, yani bunu da çocuklara doğrudan hani dünya aslında çok kötü bir yerdir demek yerine dolan başlığı biraz fantastik hmm. yollarla e, anlatmaya anlatmayı uygun görmüş. Ama her zamanda önemli olan işin içinde umudun da olduğunu çocuklara hmm. mutlaka hatırlatmak olduğuna inanmış. Yani yazar olarak çocuklara yaklaşımı bu. Satılan gülüşte de böyle zaten. Yani çok aslında karanlık bir öykü yanıtıyor. Yani evet. Yani şeytanla yapılmış bir anlaşma söz konusu. Ee, ama o anlaşmanın içinden çıkabilmek için Tim'in e, tek yapması gereken umut etmek. Yani bir umudu sonuna Hı -hı. kadar koruyor. Bir yandan da umudu besleyen e, iyilerle yolu kesişiyor ve sonunda ...gerçekten umut ettiği şeye ulaşabiliyor. Hmm. Yani önemli bir finali var kitabın. Ve aslında çok basit bir yolla bunu yapabileceğini hmm. görüyor. Ama o basit çözüme ulaşana kadar koca bir roman boyunca... ...ve 4-5 yıl, yıllık bir yolculuk boyunca... ...Tim'in bambaşka yerlerde bambaşka akıl oyunları yapması gerekiyor ki... ...aslında bir adım ötesindeymiş. Çok basitmiş çözüm. Hmm. Bunu da yani biz okurken de okurlar da son anda... ''Aa ne kadar basitmiş aslında diye e, <gülüyor> sonunda şaşırtıyor yazar. E, Tim Tim'in öyküsü e, o kadar beğenilmiş ki Almanya'da e, 1979 yılında bir tane televizyon 13 bölümlük televizyon dizisi hmm. çekilmiş. Evet. Alman televizyonu çekmiş. Yani. Evet evet. Hı -hı. E, i̇şte Batı Alman hmm. o zaman Batı Almanya'da. Doğru. 1981 yılında Rusya, Sovyetler'de iki bölümlük bir televizyon müzikali yapılmış. Hmm. E, diziden bölümler izledim internetten de e, o müzikali bilmiyorum. 2002 yılında da yine Almanya'da bir çizgi dizi yapılmış. Hmm. E, onda birazcık daha konusuna baktım. Tabi sanki daha bir anime karakterleri yani, yani biraz, biraz daha evet, farklılaştırılmış farklı bir öykü var. Evet. Yani muhtemelen daha küçük yaş grubunun hmm. ilgisini çekmeye yönelik bir şey yapılmış. Ama bence yani çok iyi bir senaristin eline geçse bu kitap. Geçmiş ben bu, olsa gerek bugüne kadar Bu diziyi kadar falan yani. bilmiyordum. Kitabı okurken hep onu düşündüm. Yani hmm. bu çok güzel film olur diye. Yani kafamın içinde zaten öyle bir e, film yarattı ki. Anladım. Kafamın içinde izledim ben yani. Yo, ben de seni okurken izledim zaten yani hakikaten bırakamadın evet. elinden. Ee, bir de kitabın şöyle bir güzel yanı var. Ee, i̇ki ayrı anlatıcı var aslında. İlk hmm. anlatıcımız e, bir trende başka bir şehre giden işte bir matbaada işi olan e, bir yayımcı. E, trende bir, garip bir adamla karşılaşıyor. Arası, aralarında bir şey geçiyor falan. Sonra o matbaaya gitti. Gidiyor gittiği yerde eski bir tanıdığı var Tim diye bir adam hmm. ee, onunla karşılaşıyor işte Tim'in e, bir kukla tiyatrosunda anlattığı bir oyun varmış bizim anlatıcı da Boy adı sanırım Boy muydu evet ee, o hikayeyi soruyor buna ee, Tim de diyor ki uzun bir hikaye vaktim varmış 7 gün buradayım diyor her gün matbaanın hmm. yanındaki odada buluşup Tim'in işte hikayedeki kahramanı bilmiyorum o yüzden kendi adımı kullanayım diye e, Tim adıyla <gülüyor> anlattığı bir, e, bir çocuğun hikayesini dinliyoruz. Yani i̇lk birinci gün ikinci gün diye yedinci güne Aynen. kadar gidiyor ve dinleyen kişi boy e, dönüşte bu hikayeyi unutmamak için matbaadaki e, müsvedde kağıtların işte e, arkalarına bu hikayeyi not ediyor ve işte her formayı başlıklarmıştı. Birinci forma ikinci forma diye de ee, de var fasiküller yani. halinde Aha. devam ediyor ve her seferinde bir bölüm bir gün bitiyor ertesi gün ne olacak yani <gülüyor> tim giderek öyle bir şeyin içine giriyor ki. Yani şey sanıyorsun yani ben bile okurken umudumu kaybettim yani Tim asla kurtaramayacak <gülüyor> kendini diye böyle 7 gün nasıl geçti anlamadım okurken. Peki umudu kaybetmeyelim ve bir müzik arası verelim. Tamam şarkıda bu az önce dediğim 1979 yılında çekilmiş Tim Tyler adlı diziden Devil's Tango. Telefon numaramızı da hatırlatalım. Evet 0212 343 4040. Şarkı çalmaya başladıktan sonra arayan ilk dinleyicimize Güneş Kitaplığı'ndan satılan Gülüş adlı kitabı armağan edeceğiz. Bu bölümde kitaplığından çıkan James Cruz'un Satılan Gülüş adlı kitabından söz ettik. E, bizi arayan dinleyicimiz Recep Keçici e, kitabın sahibi oldu. Tebrik ederiz. Biraz daha küçük yaş grubuna geçiyorum hemen. E, tarih ile ilgili bir dizi Tarih Aynası adlı bir dizi. Top Yayıncılık tarafından e, çıktı bu kitaplar. Dört kitap var şu anda. En sonuncusu da yakın zamanda çıktı. Çiğdem Özel Sancak Ataş tarafından e, yazılmış kitaplar bunlar. Resimleyen de Anıl Tortop. E, tarih Aynası dizisi ni yani önemsememin e, nedenini önce anlatmak istiyorum. Çünkü e, aslında bizim tarihe, tarih dersine daha doğrusu bakışımızla ilgili bir durum var. Ben çok sıkıcı buluyorum. Açıkçası yani tarih yaklaşımımızı genel olarak aslında yani tarihe ilgimiz de bir tuhaf bence evet. yani işte Almanlar yenildiği için yenilmiş sayılıyoruz filan çok Kalıp garip yani nelerle yıllardır hayır bir de ölür. yalan yani evet. öyle bir şey mi var yani çok ne saçma bir şey yani neyse ondan sonra işte ya da mesela ben ona da çok takılmışımdır mesela işte İstanbul'un fethi, Rönesans tetikledi falan gibi böyle şeyler var ya nasıl yani bir gün dolayım tabi tabi o gün İstanbul fethi hop Rönesans filan diye öyle bir şey olmuyor tabi yani tarih <gülüyor> öyle bir şey değil o zamanlar ama. Üstelik bak <gülüyor> <gülüyor> neyse ondan sonra yani bu tip Mesela hani tarihte ama böyle anlatılıyor işte 1071'de işte Ak Tolgalı beyler Beylerbeği falan şiir falan da var yani bana biraz tuhaf geliyor bütün bunlar. Çünkü mesela şeye takılıyorum o zaman Anadolu'nun kapısından girdiğimiz tarih olarak verilir ya o bu lafla Kapı, verilir yani. O Nasıl oldu yani daha önce kimse gelmemiş mi kimse gezmemiş mi bakmamış mı işte o kadar paralı asker varmış işte o paralı askerler Bizans ordusunda çalışma bir sürü şey var evet. hani niye bunları bilmiyoruz sıradan insanlar nasıl yaşıyor yani nasıl ya yaşıyorlar tarih ya? Çok canlı, cap canlı evet bir yani. şey ama blok bir şeymiş. Pasta sadece bir işte dilimlere bölüyorsun ve net. Hayır dilimlere bölmekte kalmıyoruz. O sınırları savaşlarla bir de belirliyoruz. Yani tarih diye baktığımız zaman sadece savaşlar var. Evet. İşte sadece ataların zaferleri falan gibi. Yani böyle değil ki yani. Öyle değil yani. Çok net. Hani evet savaşmışlar. Keşke savaşmasalarmış. İyi halt etmemişler. Hı. Ama hani insanlar nasıl yaşamış? Ne yapmışlar? ...ne yemişler, ne içmişler... ...bütün bunlara da... ...asıl önemli keşke olan bu... ...bakabilsek... ...evet yani bir sürü kültürel değer var... ...bir sürü... ...işte ne bileyim... ...çıkıyorsun sokaklarda yürüyorsun... ...bir tane bakıyorsun... ...aa eski taştan bir şey böyle... ...neymiş bu daş deyip geçiyorsun... Ha, ...onun yerine onu bil... ...yani hani tarih biraz öyle bir şey olsun... ...diye... ...bu kitapları seçmemin nedeni de bu aslında... ...Çiğdem Özel Sancak Ataş... Aslında bir işte tarih öğretmeni aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünü bitirmiş ve 97 yılında da öğretmenliğe başlamış. Dolayısıyla hani çocuklarla tarih konusunu yeterince ele alan bir kişi. Kitaplar da işte taş duvarların sesi Hitit sağdaki yedinci taş Urartu. Aynanın Elleri Frigya, e, Dikenli Ok Uçları Lidya diye ha, bu Anadolu, medeniyetleri. evet, Anadolu Medeniyetleri'ni anlatan kitaplar. E, bunları anlatmak için de işte günümüzden bir kahraman var. Ata işte idi galiba büyük anne diyeyim daha kurtarıcı olsun Cici ile e, İstanbul'da gezerlerken bir dükkana giriyorlar Sultan Ahmet'te böyle daracık bir girişi olan bir dükkana giriyorlar. Çok yani tuhaf da bir dükkan böyle biraz hani çok çekici, gizemli bir şey ama yani. E, derken bu dükkanda işte karşılarına muhtemelen çingene olduğunu düşündükleri e, bir kadın çıkıyor. Görsel bu. E, <gülüyor> yani ben... Çok havalıymış. Çok havalı evet. Anıl torta kendi çizmiş olabilir mi diye de düşünmüyor değilim yani. Neyse ondan sonra işte e, bu mağazada bir ayna buluyorlar. E, o aynayı bir şekilde alıyorlar falan işte ama o ayna e, bir sürü şeye... Neden oluyor macera o aynayla başlıyor o ayna onları işte çeşitli zaman kapıları açıyor onları alıyor götürüyor bir ya, bir mekana oraya orada işte herkes yalnız ilginç bir şey var herkes onları bekliyor aslında bir biçimde yani aynanın yeni sahipleri gelmiş oluyor yani ondan sonra hep işte gittikleri yerin işte Hitit kralı Urartu kralı işte kraliçesi neyse onlarla muhakkak tanışıyorlar ee, insanların nasıl yaşadığını da Görüyorlar bu arada işte kölelik de var işte e, kölelerin nasıl çalıştırıldığı onların ne ve karışamıyorlar tabii hiçbir şey yani gidip birine yardım etme şansları da yok işte çok çalışmaktan susuzluktan yorgun düşen birine bir kapsu veremiyorlar da bir yandan yani sadece şahit oluyorlar e, ama bunu yaparken işte biz de bir takım şeylere şahit oluyoruz ne bileyim işte e, kale kapısının girişindeki o dev aslan heykellerini ha. görüyoruz yani orada şimdi böyle anlatınca tabii biraz daha ee, ...tarih yaşayan bir şey... ...bir şekilde akılda kalır bir şey... ...yani sonuçta burada kurgu var... ...işte bir ayna... ...hani çıkıp bir aklı evvel ya... ...uyduruk bir aynayla tarih mi anlatılır diyebilir... ...ve ben de derim ki evet... evet. ...yani çok net yani, yani anlatılır çünkü tabii ki... ...bir anda okurken... ...kendini atanın ve cici'nin yerine koyuyorsun... Ee, i̇şte tabii yani, ...ben olsam öyle bir yere gitsem ne yapardım... ...vay harikaymış. Işte. E sonra ...bir, de, bir e, sürü hayal kurmaya başlıyorsun. E, ...kuruyorsun sana. ve öğreniyorsun da... ...yani bu da çok güzel... ...mesela işte Frigya'yı yıkan Kimer Kralı'nın adı... ...Dugdan ya ben be. ve işte ben bunu bilmiyordum ve bu kitapları okuyarak öğrendim. Çocuklar da buradan bir sürü şey öğrenecekler. Evet. Yani Hititleri Hitit dememizin nedeninin Fransız olduğunu, Fransızlar olduğunu aslında onların adının haddi olduğunu, Aha. resmi yazışmalarını akatça yaptıklarını, Kadeş Antlaşması'nın ilk yani bütün bunları derste Kadeş Antlaşması ilk yazılı anlaşmadır demek var. Bir de Atayla Cici'nin macerası içinde. Evet. ...öğrenmek var. Ben o yüzden... ...yoksa hani şeyde e, şunu da söylemek lazım... ...böyle insanı alıp müthiş sürükleyen... ...maceralar filan değil. Yani kitapların... ...öyle bir özelliği yok. E, çok böyle... E, ...sürükleyici... E, ...işte ma, e, müthiş bir kurgu... ...vesaire değil. Ama... ...işini iyi bilen birisinin... ...çocuklara ulaşmak için... ...bir kanal açması... ...burada söz konusu ve ben bu yöntemin... Yöntem. ...çok evet. doğru olduğunu, bu yöntemin uygulanması gereken esas yöntem olduğunu evet. düşündüğüm için özellikle e, top yayıncılıktan çıkan bu tarih aynası dizisini. Bugün getirdim buraya. Ve yine sürenin sonuna doğru geldik. işaretimizde aldığımıza göre programı bitirebiliriz. Taş Duvarların Sesi, Sağdaki Yedinci Taş, Aynanın Elleri, Dikenli Okuçları. Ok Tarih Aynası dizisinin dört kitabı top yayıncılıktan çıktı. Anıl Tortop'un güzel resimleriyle birlikte Çiğdem Özel Sancak Ataş tarafından yazıldı. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.